Samimiyet, Murakabenin Esası El-İhsanu en te'abudallâhe ke'enneke terahu İhsan, Allah'a sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Burada da Sıddîkiye yolunun, birçok ehli tasavvufun, murakabe yolları tespit olunmaktadır. Cibril hadisinde, resul Ekrem'e ihsandan sorulmuştu. Onun dibriyle اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَا اِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ İhsan, eşit ihlas ve samimiyet, Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür. Buyurduğu cümlesinin şerh ve beyanına başlıyoruz. İmam Nevevi bu cümlenin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olan Cevami'ul Kelim, yani içinde pek çok hükümlerin manasını toplayan az sözlü, çok manalı hadislerden biri olduğunu söylemiştir. Kadi İyaz dahi şunları söylemiştir. Bu hadis, zahiri ve batini bütün ibadet vazifelerini, iman akidelerini, azanın amellerini, kalplerin ihlasını, ve amellerden doğacak afetlerden korunma yollarını şerh ve izahla kuşatıcıdır. Hatta şer'i ilimlerin hepsi bu hadise raci ve ondan mülhemdir. Biz de El-Mekâsidul-Hisân fîmâ yelzemul insan adlı kitabımızı bu hadise ve onun üç kısmına istinaden telif ettik. Çünkü gerek vacipler, sünnetler, müstehaplar, Gerekse haram ve mekruhlardan hiçbiri bu hadisin üç kısmından hariç değildir. Allahu alem. İhsan iki manada kullanılmıştır. A. Faidelenmek, kemal bulmak, Cenabı Hakk'ın hukukunu korumak, ibadetleri yerli yerinde ifa etmek demektir. Bu manada çok yerlerde ihsan ve ihlas kelimesi kullanılır. Binaenaleyh ehli tasavvufun birçoğu ihsan kelimesini murakabe, huzur, nisbet gibi manalarla da kullanmışlardır. B. Başkaya faideli olmak, yani faidelendirmek ve ona iyilikte bulunmak demek manasında kullanılmıştır. Hadisi şerifteki ihsan kelimesi ise birinci manasında kullanılmıştır. Çünkü Rasulü Ekrem Cibril'in ''İhsan nedir?'' demesinin cevabında, ''En te'abudallâhe ke enneke terâhu, fe in lam tekun terâhu, fe innehu yera'ke.'' Allah'a, ''Onu görüyormuşsun'' gibi ibadet etmendir. ''Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür.'' buyurmuştur. Bu manaya göre de hadisi şerifin içindeki ihsan kelimesinin iki makamı tasavvur olunur. 1- İhsan, Allah Teala'yı görürcesine kulunun ona ibadet etmesidir. Yani kul şöyle tasavvur eder. Allah Teala mutlaka beni görür. Eğer bir salih insan veya babam ve annem beni görselerdi, ben onların huzurunda günah işleyemeyecektim. Allah her şeyden daha yücedir, şüphesiz. O beni görür, halimi murakabe eder. Kalbimi bilebilir. Şimdi her ne kadar ben onu görmez isem de, O beni görür. Düşüncesi ile kul kendini günahlardan verir. Binaenaleyh bu düşüncesi sayesinde kul, O'na kemal-i samimiyetle ibadet eder ve O'na tevekkül eder. Kolayca günahları bu düşünce ile terk edemeyen şu isimleri, Ya Rakibu Celle Celaluhu, Ya Karibu Celle Celaluhu, ya Mucibu Celle Celaluhu Günde yüz kere çekmekle muvaffak olur. Bu inançla bu isimler çok samimi olanların sığınağı, saliklerin maksadı, gazilerin ve ariflerin hazinesi ve salih insanların adetidir. Bu güzel bir haldir. Bu derecede ihsan, insanı İslam'a teslim derecesine celbeder. İşte bu manada Resul-ü Ekrem Cibril'e, onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir diye beyan buyurmuştur. Bunun için salihlerin meclislerine devam etmek, yanlarında bulunmak ihsandan sayılmıştır. Zira salihlerin meclisleri insana bilfiil fiil büyük utanç verir. Bir küçük büyüklerine karşı utandığı utançla şeriatin edep ve usulünü öğrenmeye başlar. Bu öğrenmekle de Allah'a karşı nasıl ihsanda bulunacağını idrak eder. Ona teslim olur ve ona boyun eğer. Kamil insan, özü, sözü, fiili, hareketi Allah nazarında dosdoğru olan zattır ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Mealindeki ayetle emrolunmuştur. Burada da rabıta yolu olan müstakil keyfiyet, ileride açıklanacaktır. Salihlerle beraber olmanın iki keyfiyeti vardır. Birincisi, ilme riayetkar, takva sahibi olan alimin meclisinde bulunarak, konuşması anında, bildirdiği edep ve usulleri öğrenmek, zapt etmek sukutu zamanında huzur içinde kalben Allah, Allah demekle yahut nef'ü ispatla yahut murakabeyle meşgul olmaktır. İkincisi, kendisine sevgi bağladığı, teslim olduğu alimin gıyabında onun maddi suretini nurani enerjiye dönüştürerek, şahsiyetini zihninde istihzar ederek, bir gözle o şahsa bakarak, Diğer gözle yahut kulağıyla kalbinde Allah, Allah demeyi istihzar etmektir. İleride de izah edilecektir. 2. İhsanın bir aşağı mertebesidir. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Şayet ki sen onu görmezsen, şüphesiz o seni görür. Cümleyi şerifi ile beyan olunan ihsan derecesidir. Bu ise murakabe makamıdır. Bu makamda da ayrıca üç makam vardır. Buna teslim makamı denilir. Binaen aleyh, İslam'ın birinci makamı bu makamdır. İslam makamında da üç vazife vardır. Murakabe, ehli tasavvufca başlı başına bir yoldur. Beyan olunacak. A. Birinci vazife, terki gerekli olan günahtan sakınmaktır b. İkinci vazife, yapılması gerekli olan vazifelerdir. Yani ibadet etmektir. Bu sıddikiye yolunun ilk başlangıcı, bidayetidir. c. Üçüncü vazife, helal olan alışverişlerdir. Bunlarda da ayrı ayrı edep ve kaideler, vazifeler vardır. Bu ise yalnız fıkıh ilminden öğrenilir. Birinci ve ikinci vazifede de muhasebe şubeleri vardır.